öldürücü sehir Allah Teala'dan manevi ilimleri alıp insanlara verecek zatın iki tarafı olması lazımdır. Çünkü sıradan bir insan çok adi ve kötü sıfatlıdır. Hemen Allah Teala ile münasebeti söz konusu olamaz. Kişiye iki taraflı olan bir yönüyle halka, diğer yönüyle de hakka bakan bir zat lazımdır. Bu kimseye mürşidi kamil denir. Müridin isteğini zaman zaman gevşeten ve hırs ateşini söndüren en kötü ilaç bu yolda manen ilerlememiş, yetersiz bir şeyhe teslim olmaktır. Bu konuda İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Yetersiz şeyh demek, sülük ve cezbe ile bu yolu tamamlamamış ancak kendisine şeyh, mürşid ismini veren kimse demektir. Nakıs şeyhlerin sohbeti öldürücü zehir gibidir. Böyle birine teslim olan felakete gider. Böyle nakıs insanların sohbeti de müridin aslında yüksek istidatını, kabiliyetini bozar. Mesela bir hasta, mütehassıs olmayan, diploması bulunmayan bir doktorun verdiği ilacı içerse, iyi olmak şöyle dursun, hastalığı artar. İyi olma kabiliyeti de bozulur. O ilaç bir müddet ağrıları durdurabilir. Fakat sinirleri bozduğu ve tahrip ettiği için bedene verdiği ağrılar duyulmaz. Bu hal bir iyilik değildir, aksine kötülüktür. Eğer bu hasta hakiki bir tabibe giderse, bu tabip önce o ilacın zararlarını gidermeye gayret eder, ancak ondan sonra hastalığı tedavi etmeye başlar. Bizim büyüklerimizin yolunun esası mürşitle sohbettir. Tasavvuf büyüklerinin birkaç sözünü ezberleyip söylemekle bir şey ele geçmez. Hatta tabiplerin isteğinde gerçeklik yapar.